316, numaralı konu, Ensar'ın Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Peygamber'e yardımlarda bulunması, evet, Abdullah bin Rebah şöyle anlatıyor, Müslümanlardan, Muaviye'ye birkaç heyet gidiyordu, Ebu Hüreyre ile ben de onların içerisinde bulunuyorduk, aylardan Ramazan'dı, yemekleri nöbetteşe hazırlıyorduk, şöyle ki her akşam birimiz yemeği hazırlıyor ve diğerlerini davet ediyordu, bu işi de en çok Ebu Hüreyre yapıyordu, bir gün kendi kendime, hep onlar bizi davet ediyorlar, bugün de,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 sözünüzü kabul ediyorlar, dedi.